ZAN VE tahminde BULUNUYORLAR Bundan önceki ayetlerde eski Yahudiler hakkında bilgi verilmişti. Burada ise Hz. Peygamber'in dönemindeki Yahudilerin İslam ve Müslümanlar karşısındaki tutumları anlatılmaktadır. Özellikle Medineli Müslümanlar uzun zaman Yahudilerle iç içe yaşadıkları için onların dinleri ve kutsal kitapları hakkında geniş bilgi sahibi olmuşlardı. Buna göre Yahudiler inançları ve şeriatları İslam'a hayli yakın olan bir ümmetti. Allah'ın birliği, peygamberlik ve ahiret günü gibi iman esaslarına inanıyorlardı. Yeni bir peygamberin geleceğinden de söz ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de temel dini konularda Tevrat'ta çelişmek şöyle dursun, çeşitli ayetlerdeki kendi ifadesiyle onların elindeki kutsal kitabı tasdik edici olarak gelmişti. Bu durumda onlardan Hz. Muhammed'in nübüvvetini kabul etmeleri beklenirdi ve Müslümanların böyle bir beklenti içinde olmaları normaldi. Ancak Yahudiler, dini olmaktan ziyade dünyevi ve siyasi sebeplerle bu beklentileri boşa çıkardılar. Esasen, daha önceki ayetlerde eski Yahudilerin dinleri ve peygamberleri karşısındaki olumsuz tutumlarına ilişkin bilgiler de gösteriyor ki, onlar, ilahi gerçeklere ve bu gerçekler ışığında hidayete ulaşma düşüncesinden çok, ırkçı bir gurur anlayışına ve dünyevi menfaatlere önem verecek, dini de bu ırkçılık ve çıkarcılığın aracı olarak kullanacak kadar yozlaşmış bir toplum haline gelmişlerdi. Ayette bilhassa Yahudilerden bir grubun din bilginlerinin kelamullahı yani kutsal kitabın sözlerini işitip iyice kavradıktan sonra onu bile bile kasıtlı olarak tahrif ettikleri belirtilmektedir. Sözlükte tahrif, bir sözün veya metnin lafzını ya da manasını değiştirip bozma anlamına gelir. Buradan lafzın mı, mananın mı kastedildiği konusunda farklı açıklamalar vardır. Tefsirlerde çoğunlukla buradaki tahriften Yahudilerin asıl Tevrat nüshasının metnini ve lafzını değiştirip bozmalarının kastedildiği ifade edilmektedir. Ancak Abdullah bin Abbas'ın buradaki tahrifi Tevrat'ın lafzı aynen kaldığı halde yorumunun saptırılması şeklinde açıkladığı rivayet edilir. Tefsirlerde Yahudilerin bilhassa Tevrat'ta Hz. Muhammed'in peygamberliği ile ilgili haberlerle, rejim gibi bazı hukuki hükümlere ilişkin ayetleri tahrif ettikleri belirtilmektedir. Bu suretle kendi kutsal kitaplarını bile tahrif edecek kadar yoldan çıkmış olan Yahudilerin, dinlerini terk ederek İslam peygamberini tanımalarını ve onun getirdiklerine inanmalarını beklemek aşırı iyimserlik olurdu. Ayette dolaylı olarak Allah'ın kelamını asıl maksadının dışına çıkarılacak şekilde yanlış yorumlayıp tahrif etmenin büyük bir suç olduğuna işaret eden genel bir uyarı anlamı da vardır. Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilerin iki yüzlü tutumlarının anlatıldığı ayetlerde bu karakterdeki bir topluluktan içtenlikle iman edip Müslümanlara katılmalarının beklenemeyeceğine işaret edilmektedir. Tefsirlerdeki çeşitli rivayetlere göre bazı Yahudiler, Müslümanlarla karşılaştıklarında kendilerinin de iman ettiklerini söyler ve Hz. Muhammed'in peygamberliği, atalarının isyanları sebebiyle çektikleri cezalar ve hakaretle anılmaları gibi konulara ilişkin olarak Tevrat'ta yer alan açıklamalar hususunda, Müslümanlara bilgi verirlerdi. Daha sonra bunlar, bir araya geldikleri diğer Yahudiler, özellikle de din adamları tarafından bu tutumları sebebiyle eleştirilirler, bu yaptıklarının akıllıca bir iş olmadığı, çünkü Müslümanlara verdikleri bu tür bilgilerin yeri geldiğinde veya ahirette kendilerinin aleyhinde kullanılabileceği hatırlatılarak uyarılırlardı. Halbuki Allah onların sakladıklarını da açıkladıklarını da biliyordu ve İsrail oğullarının tarihine ilişkin olarak Kur'an'ın muhtelif surelerinde yer alan geniş pasajlardaki bilgilerle Müslümanlara da bildiriyordu. Burada bazı Yahudilerin kendi dinleri ve kutsal kitapları konusunda son derece bilgisiz olduklarına, din adına bildiklerinin kuruntu ve zandan ibaret bulunduğuna işaret edilmektedir. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda yine kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren